Evet, bugünkü dersimizde inşallah. Şimdi ayeti kerimeyi bir tanesini okutayım ee, ve ondan sonra onun anlamını anlamaya çalışalım, tefsirini yapmaya çalışalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. E te'mrûn ennâse bilbirri ve tensevnâ enfusakum ve entüm el-kitâbâ. فلا تعقلون استعينوا بالصبر والصلاه وان انا كبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وان انه ال في إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على فَتَقْوَ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ أَتَطْمَعُونَ أَن يَأْتِيَكُم مِّن رَّبِّكُمْ Evet sevgili kadişem Okuyacağımız bugünkü dersimizde konu olan ayetleri tekrar ettik ve baştan geri birinci ayeti okuyacağımız birinci ayeti yeni alıyoruz. Dünkü dersimizde de olduğu gibi bu sayfada e, Hz. Adem'in yaratılmasıyla ilgili konu son ayetti ve ondan sonra ise İsrail oğlu ile oğullarıyla ilgili efendim e, ayetleri gördük. Yaklaşık 4-5 ayeti okumuş olduk. Tefsirini yapmış olduk. Son kısımda Cenab-ı Hak hakkı batıl ile telbis edenler yani eee Batıl olan şeyleri hak diye gösterenler ve hakkı gizleyenler ya da hakkı göstermeyip onun yerine batılı gösterenler şeklinde Yahudilere, Hristiyanlara Kur'an'ın uyarısını dinlemiş olduk. Şimdi son ayette de e, namazı ye kılmak, zekat verme ve rüküye gidenlerle birlikte Rukiye gitme emrini de gördükten sonra, yani bu emir sadece bize değil, bütün ehli kitabı olduğunu gördükten sonra nitekim e, İncil'de ve Tevrat'ta birçok baplarda, ayetlerde bunu da görebiliyoruz. Son olarak Yahudilere uyarıdan bir kısmı aynı zamanda bizde ders çıkarmamız lazım. Şunları yap, yaparlardı, siz de yapmayın. Ey Yahudiler siz şunları yapıyordunuz şeklinde. Yahudilerin hangi yanlışları vardı onu anlatıyor anlatacak şimdi okuyacağımız ayet-i kerim Bismillahirrahmanirrahim بالبرري, insanlara iyiliği imanı ameli salihi hayri hasenatı emrederdiniz kendiniz ise yapmazdınız kendinizi unuturdunuz kendinize Allah'ın bu emirleri söz konusu olunca yapmazdınız genellikle hocaların, e, önde olan, model olan insanların, imamların Efendim zengin olduğu zaman zekat vermeyi unuttuklarını Efendim veyahut da birçok ahlaki kriterlerin önce kendilerinin yapması gerektiğini uyarıyor ve bizlere Yahudilerden de bu alışkanlık haline gelmiş doğru olanı başkalarına anlatma Çok iyi bilirlerdi ama kendileri doğru olan yapmaya gelince ama şöyle ama böyle bir türlü kaçamak cevap verirlerdi. Bunu dile getiriyor, insanlara iyiliği emrederdiniz ama kendinizse nefsinizi unuturdunuz. Nefsinize gelince onun yapmasını kendinize söylemez ve yapmazdınız. İşte bu onların tenkide söz konusu olan kısmı, ahlakı. Dolayısıyla bir insan çok fazla Yahudileştiği zaman onlara imrendiği zaman bu hastalıklarla muhallal olmaya başlıyor, hastalanıyor. Eskiden beri gelenek halinde eski hastalıklar diye ele alabiliriz. Neden bu çok ağır? Çünkü bilmeyen insana bilmediği için bir yerde hafiflik olabilir. Ama sen hem biliyorsun ve entüm tetulun el kitap vahyi biliyorsun, vahiy kültürüne sahipsin. Ee, ve birçok bildiğin bilgiler sana doğru olanın ne olduğunu göstermesine rağmen sen insanlara doğru olanın söylemene rağmen sen kendini unutuyor ve iman söz konusuysa ameli sahih söz konusuysa doğrular söz konusuyla olduğunda ise o zaman kendini unutuyor bunlardan kendini vabeste yani sanki muaf kabul ediyorsun diye ayet-i de uyarıyor. Hatta düşünmeye de davet ediyor. Yani sadece uyarmada kalmıyor. Ee, düşünün diyor. Efela <gülüyor> taakilun Bunu akledemez misiniz? Etmiyor musunuz? Düşünün, taşının. Akıllınızla bu doğru mu sizce? Doğru olanın ne olduğunu biliyor. Allah'ın bir olduğunu Hüzel Aleyhisselam'ın oğlu olmadığını, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olmadığını, namazın, farz zikatın farz olduğunu ve birçok şey İslamiyet'te anlatıldığı gibi olduğunu son peygamberin ait bir sürü alametlerin sizin kitapta da peygamberin de peygamberlerin vahiy dolayısıyla size bildirildiğini bildiğiniz halde bunları Ve entüm talemun Tek el Hakka ve entüm talemun Yani hakkı ve gerçeği Gizliyor Bildiğiniz halde söylemiyorsunuz Burada da, ve entüm Tetluunel kitabe Kültürlü, bilgili insanken Hala yamutmaya çalışıyorsunuz Doğrunun ne olduğuyla ilgili Bilgi sahibi olmasanız Neyse Arapların kültür olarak Sizden daha aşağı kültüre sahip Iken onların içerisinden 24-25 tane peygamber gelmemiş iken onlar içerisinden efendim son peygamber gelince onlarda da devbet ihtilaf oldu, inkar eden oluş oldu, bu oldu ama onların babalarında, geçmişinde efendim bu kültür yerleşik halde değil. Bu zenginlik onlarda yoktu. Bu nimet onlara verilmemişti. Size verildi ama siz de gerçeğin ne olduğunu bildiğiniz halde kendiniz söz konusu ise bir peygamber geldiği için ne yaptınız? Kıskandınız, hasediniz de gerçeği söylemediniz. Yukarıda da aynı şeyi anlattım. Burada biraz daha Efendim kendilerine dokunduğu zaman dini de, Kur'an'ı da, ayeti de tahrif ettiklerini bahsediyor. Bunun yanlışlığı konusunda da sakın ha, sakın ha ayak diremeyin. Efe la ta'khilûn akletmiyor musunuz? Bu yanlış değil mi? Eğer meğer doğruysa dedikleriniz, o zaman önce siz yapın. Hem de siz söz vermiştiniz, ahdetmiştiniz. Yani Medine'deki Yahudileri muhatap alarak, özellikle Medine Yahudileri, genelde bütün Yahudileri, ehli kitap olanları da buraya katarın. Efendim, peygamber gelecek olduğunu biliyoruz. Geldiği zaman ilk inananlardan olacağız diye hani söz vermiştiniz. diyor. Şimdi buraya kadar Yahudileri ele aldıktan sonra Yahudilerin, yani Hristiyanların ve İslam düşmanı ve ayrıca müşriklerin Siyonistleri de katarız buraya, katabiliriz. Ortak tavırlarına karşı müminin ne yapması gerektiği konusunu biraz sonra anlatacak. Sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bismillah. Vesteainu bis sabri ve sala Sabırla aynı namazla, ibadetle istihanede bulunun. Yani Allah'tan yardım isteyin, birbirinize de yardım ediniz. İstihane avın kökünden gelir. Avın demek yardım etmek. Yardım talebinde bulunuz. Ee, dolayısıyla yardıma neyle yardım? Bir defa yaptın, iki defa yaptın, üç yaptın. Dile kimse yardıma gelmiyor. ama sabırla, sürekli, devam sürekli ve devamlı sabırla, sebatla doğru bildiğin yolda burada sanat bildiğimiz namaz manası geldiği gibi din ve dava manasında gelebilir. Sabırla dini hayatı yaşamaya devam edin. Birbirinize bu konuda yardımcı olun. Neye rağmen? Bunca baskıya rağmen. Neye rağmen? Bunca siyonist Sümürgeci, efendim, baskıya rağmen devam etse yoluna devam et diyor. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا أَلَى الْخَاشِعِينَ Bu sabır da kolay bir şey değil. Gerçekte sabır etmek kolay bir şey değil. Ancak kime kolay? İlla أَلَى الْخَاشِعِينَ İmanı haşyet halinde yüksek mertebeye ermiş ise imanı haşyet halini almış ise bunlar bu sabrı gösterebilir. Bu kolay bir şey değil. Ama imanı haşyet mertebesi ne demek? Yani iman edersin taklit iman edersin huzur iman edersin yakın bir de vardır ki haşyet makamında iman öyle bir şey duruma gelir ki bu durumdaki insanlarda bunlar gerçek manada hikmetine sahiptir. Bütün işlerin arka planını anlarlar. Bir işaret onlara yiter. İmanları bu derece onların e, akıllarını, kalplerini, inançlarını yüce makama çıkarmış ve Allah'ın Allah'ın işte bu başka etkilimine tefsir yaparsak e, Allah'ı tanıyanların, Allah'ı bilenlerin ancak alimler olduğunu, elimde rüsha eren alimler olduğunu buraya tefsir getirecek olursak demek ki kimin korktuğunu aynı zamanda Allah'tan gerçekten korkanların alimler olduğunu buna ilave getirirsek demek ki Cenab-ı Hak burada bize bu işin zor olduğunu yani birileri bu zor işe kalkışınca anlayın ki bu zor ama buna rağmen bundan başka da çıkış yolu yok. ya rezilliğe katlanacaksın dördüncü, beşinci varlıklar halinde, yeryüzünde hayatını sürdürmek için bunu kabul edeceksin ya da ben de varım diyorsan sabırla dini yaşantına devam edeceksin evet bu ayet-i kerimeden mülhem olarak bu şekilde birlikte birkaç ayet-i kerimeyi de size söyleyebilirim, vaktimiz olursa inşallah bu ayet-i kerimeye de bakmanızı tavsiye ederim. Yani sabrın ehemmiyeti babında e, bakılması gerekir. Diğer ayet-i kerimelerden birisi süreyi asırdır. Sonra yine Bakara suresi 155'i, 249 ve 250 Ahgâf suresi 35'i de sabırla ilgili, sabrın zorluğuyla ilgili. Buna rağmen sabra devam etmeli e, gereğini efendim bu ayet-i kerimeyle birlikte, bu ayet söylediğim ayet-i kerimelerle birlikte tefsir etmek lazım. Sevgili Kadişem demek ki yani bazı şeyler bizim hoşumuza gitmeyebilir. Yani niye? İşte biraz da biz de e, dünya güçlerine, süper güçlere abi desek de işimiz kolay olsa falan. Z zaten yeterince bir dakika. Biz ve innâ Evet Demek ki gerçekten Allah'tan korkan e, insanların e, bu davada sabırla sebatla birbirlerine yardım ettiklerini görüyoruz burada imanın imanın doruk noktasından bahsediyoruz. Ve inna hale kebiratun. Çok büyük bir olaydır diyor. Herkes sabredin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önceki zikrettiğimiz ayet-i kerimede fakirlerle birlikte senin etrafında olan o fakirlerle birlikte sabret diyor. Ta ki Allah sana zaferi nasip edene kadar. Şimdi bazı arkadaşlar ya işte o kadar siyonistler o kadar süper güçler bunlara karşı Türkiye ne yapabilir? İşte Cumhurbaşkanı biraz aşağıdan al seyafına bu gibi düşünceye sahip olan insanların da neler mahrum neler yok hangi şeyler yok da bu efendim aşağıdan almayı çıkarıyor olarak bize gösteriyorlar ilim yok irfan yok iman zayıf ve sabır yok Allah korkusu da çok zayıf onların işi gücü Avrupa'ya Amerika'ya siyonistlere yalvarmak iman da olsa efendim Mehdi dediniz İslam Mehdi'si nasıl olur sorusuna da bu ayet-i kerimeyi gösterebiliriz. Eğer gerçek manada efendim kainat imamı olsaydı ya da gerçek manada Mehdi olsaydı Siyonistlere süper güç oldukları için onların eli eteğine düşecek derecede imanını satacak, verecek derecede küçülmezdi. Dolayısıyla onların alet olarak kendi vatanına, Müslümanlara hiyanetlikte hiç yapmazdı. Onun için ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum. İstaeinu bi's-sabri ve's-salah. İnnehâ lekebîratun illâ ale'n-hâşiîn. Evet, daha sonra hikayet ikelimek için. Ellezîne yezunnûne ennehumulâkû rabbih. Şimdi yukarıda geçen Allah korkusu olsaydı sabırdan başka ve yola devam etmekten başka bir yolu olmadığını bilirdin. Ama onlar bu Allah korkusuna sahip olmadığı için dinlerinde sebat göstermediler. Süper güçlere güvenerek yola çıktılar. Arkalarına Kabe, Muhammed Mustafa'yı ve hak dini alacağını Siyonistlerin gösterdiği yolu aldılar. Ama onlara diyor uyarı geliyor bakın bu etki gerimedi. Ellediğine yazın nurun emnehum mulaqu rabbihim. Bilirler ki Allah'ın huzuruna bir gün çıkacaklar. bileler ki diyor. Buradaki yazılığında zan değil bilgidir. Yani onlar bir gün Allah'ın huzuruna çıkacaklarını ve gerçeği orada neden niçin efendim yalpa yaptıklarını neden hiyanette bulunduklarını neden Müslümanların dinini alaya alırcasına onların efendim kendi dinlerinden sonraya gelmesi gerektiğini o güçleri tanımadan efendim İslam'ı anlatamayacaklarına inandıklarını, onun içinde Müslümanların onlara kullandırmanın mecburiyetine inandırıldıklarını bir gün anlatacak, bir gün huzur ilahiyede bunu savunmasıyla karşı karşıya kalacak ve rezil olacak. Ve emnehum ileyhi râciûn Ve onlar elbette yine bilirler, bir gün Allah'a dönecekler, döndüklerinde yüzleri kapkara olacak. Bu ihanetin karşılığını ödemekle ve ödeme mecburiyetiyle karşı karşıya gelecekler. Kim bunu düşünür bunun böyle olduğunu? Allah korkusu olanlar. Onun için yalpa yapmazlar, onun için ihanetlik yapmazlar, onun için devletlerini satmazlar, onun için Türk milletini kötülemezler, kendi içinden çıktığı milletin hastanesini, devletini, hatasını, şusunu şusun kötülemezler. Dolayısıyla Müslüman tarafında sözüyle, özüyle, kalbiyle, gönlüyle olmayan birinci derecede ön plana çıkarırlar. Bu onların imanın gereğidir. Çünkü huzur-ülahi var. Bu yalpa yapmanın maddi karşılığı varsa orada bunun cevabını verecek. Neden böyle davrandın? Niye ihanet ettin? Bu devleti, bu milleti kime sattın? Onun sorgusu bir gün var. Onun için bu korkudan bunu yapmazlar. Allah korkusu olanlar bunu yapamaz. İsrail yolunda da bu şekilde davranan insanlar çoktu. Ve biz İsrail Siyonistlerin emrini tutarken onların sadece emrini yerine getirmedik. Ahlakını da model aldık. Onlara döndük. Ya beni İsrail uzkuru nimeti yelleti en'amtu aleykum. Size Allah'ın nimet olarak verdiği bir sürü nimetler var. Onları hatırla. Ey İsa'nın çocukları. sorunlar, evletler. Bunlar 12 tane kavimdir. Dolayısıyla e, bunların hepsine Cenab-ı Hak tekrar burada hitap ediyor. Ve enni faddaltukum alel alemin. Osek sizi nimetler bakımından diğer kavimlere, diğer aleme daha faziletli olarak, daha erdemli, daha kültürlü, daha bilgili, daha fazla Efendim vahiy gelen bir topluluk olarak yarattık. O halde size nimetler vermişken neden bunca yalpalamayı, sapmayı, hiyaneti, peygamberi öldürmeyi efendim, inandığınız davayı satmayı yapıyorsunuz. Bütün bu sorgulamaları yukarıdan beri onlara yaparken içimizdeki onların uşakları olanları da elbette bir ders hizaya çekiyor. ayet Kerime. Bunlar eğer ki azıcık ahiret korkusu varsa, yani bir gün hesap kitabı olacak, bir gün biz neden Müslümanları tarafında yer alamadık da hep Siyonistler bize, hep Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler hep bize güzel göründü. Onların hiç hatası yok. Onlardan hiç konuşmadık da. Hep Müslüman hatasıyla uğraştık. Onu büyüttük. zorladık Onu büyüttük, büyüttük, büyüttük. Yeryüzünde en kirli, en beceriksiz En kaba insan olarak Türkleri gösterdik. Bunun sorgusu bir gün başlayacak, bir gün olacak. Allah korkusu varsa bunları yapmayın. Kendi milletini kötüleyen bir millet, bir insandan hayır gelmez. Elbette hata ve tenkit yapılacak ama bunun dozunu öyle ayarlayın ki sizi kimse Efendim mankut zannetmez. Yani kendi atasına, ebesine, ecdadına söven bir topluluk, geçmişini inkar eden bir topluluk gibi görmesin. Bu kadar bilince bari sahip o. Ve ta kul yumme la tejzi nefsun her şefaatın ve la yukazuu Evet. Bir gün gelecek, o günden kork diyor. O gün kimse kimse herhangi bir şekilde bircık azıcık dahi efendim bir yardımda bulunamayacağı gün gelecek ve orada kimseden, Allah izni olmadan bir şefaatta yardım etmek, aracı olmak, işte gerek kainat imam olsun, gerek Mehdi olsun, ne olsa olsun, Allah izin vermezse kimse, kimse şefaatta etme olmayacak. O gün gelecek. Ve la yukazu minha adlun ve la hum ona kimse yardım edemeyecek ve ona herhangi bir şekilde bir adaletsizlik oldu, bir haksızlık oldu, yanlış anlaşma oldu, şudur budur falan diye bir davasını ön efendim öne alacak, bir avukatlık yapacak, kimsesiz de bulunmayacak. Asla ondan adalet adına bir şey de kabul edilmeyecek. Sus, ağzına ban vurulacak. Ondan bir şey kabul edilmeyecek. Bir toplumun hücüm hücümüne hı uğramay, lanetine uğramay. Eğer o topluluğu seviyorsanız uzak durun. Hem içinde bulunup Hem o topluma lanet okuyorsanız, onları bütün varlıkları en kötüsü gibi görüyorsanız, hiç olmazsa gidin başka evlere, o sevdiğiniz toplumlara gidin. Yahudi değil mi çok seviyorsun? Oraya gidin. Hristiyanım oraya gidin. Biz elbette Avrupa ülkelerindeyiz ama bu toplumu belli bir şekilde birçok yönüyle iyi tarafını görmeye çalışıyoruz. Siz bari kendi vatanınıza, kendi milletinize iyi tarafını görün ve hiyanetlik yapmayın. Buranın devlet kanunlarına bile uymaya gayret gösteriyoruz. Bu kadar nötrallik, bu bu kadar sadakati hak etmediniz mi? Bu millet hak etmedi. Bu milletin toprağını, ekmeğini, suyunu yediniz, himmet paralarını topladınız, her şeyi topladınız. Masonlara, Siyonist lojolara, eliminatif odalara efendim her tarafa para yardım ettiniz ama milletin başına efendim aslan kesilip para yardım etmeye, firmaları çökertmeye ve grupları yok etmeye çalıştınız. Allah'tan korkun. Bu korku sizde olsaydı yapmazdınız ama onun için biz ise ne yapacağız? Sabredeceğiz. Yola devam. Bu kolay mı? Elbette zor. Kolay değil. وَإِنَّهَ لَا كَب۪يرَةٌ اِلَّا أَلَى لَخَاشَعِينَ Bu ayeti unutmayın. Yani bunu yiğitler yapar diyor. Kahramanlar yapar. Bunu herkes yapamaz. burada ya şehit olmak var ya gazi olmak var. Bu şuurda imanınız yoksa lütfen yani çorbamızda bir katkıda bulunmayın. Bizi bu sabırlı, imanlı, Allah korkusu olan insanlarla beraber bırak Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz öyle buyuruyor. Bunlarla beraber sabır ve yola devam. Onlar fakir olabilir. Onlar biraz efendim kültür bakımından gelişmemiş olabilir. Onlar işte köle olabilir. Yeni kölelikten kurtulmuş olabilir. Geçmişinde şöyle böyle geçmişler olabilir. Efendim ama onlar sağlam, güvenilir, imanlı hadi çık yürü dediği zaman koşar. Bir çift söze bakar. Çünkü o sevgiyi bilir, saygıyı bilir. İkiyüzlü değildir. Her önüne gelenin karşısında eğilmez. Rukun'un, secdenin kime olduğunu çok iyi bilir. Kime olacağını çok iyi bilir. Ben bu açıdan Türk milletinin son olayını tarihte bir kitap yazsam da bitmeyecek bir kitap 15 Temmuz 2016 o günü yaza yaza bitirelim. Her ne kadar tarihte en güzel şekilde yazsalar da Asla bitmeyecek bu zaferi kirletmek isteyen insanlar çıkacak. Efendim alay eden sözü bana Türk ismiyle buraya gelecek. Ama asla ve asla bu milletin imanın karşısında tutunamayıp mahcup olup gidecekler. Efendim bu dua niyetine bu sözlerimi serzenişlerimi bir dosttan geldi diye kabul edin lütfen. Bir hikmet ile de sözümüzü bağlayalım. Hazreti Ali Efendimiz'in şu tanımladığı güzel hikmetli sözünü sizinle paylaşayım bugün. Yanında Allah'ın, Resulullah'ın, evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Diyor. Yani birisinin yanında Allah adına söyleyeceği bir söz yoksa Resulullah'ın sünnetinden bahsetmiyorsa, Evliya'nın hikmetli söz ve davranışlarından, menkıbelerinden bir şey bahsetmiyorsa, onun yanında bir hikmet yoktur. Yok efendim, o şurada, burada. İşte Siyonistler şöyle seviyor, kapitalistler şöyle seviyor, liberaller şöyle seviyor, böyle seviyor. Allah adına, peygamber adına, Evliya'nın ahlakından bir şeyler var mı? Yoksa herkesin gizli özel işlerini mi filme çıkıyor? Yoksa onları santacı olarak adamlarına söylüyor mı diyor. Hangi ahalini Resulullah'ın ahaline benzetebiliyoruz? Sevgili kardeşlerim artık uyanmak lazım. Ve bu zaman uyanma zamanı. Allah'ın sünneti sırrı gizlemektir. Sırrı varsa onu gizleyecek. Bu sünnetullah'tır. Resulullah'ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmaktır. Hangi güzel ahlaki Resulullah'a benziyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin özel işini birilerine makam sağlamak için kullandı? Gizli ev, aile işlerini vesaire vesaire telefonlarını dinlettirdi. Böyle bir şey oldu mu? Resulullah'ın sünnetine benzer bir tarafı var mı? Bir halini göster Sevgili Kardeşlerim, Demek ki güzel ahlaktan mahrum bir insandan olsa olsa siyonist uşaklığı kafirlerin oyun yakın zamanda kullanılmış bir bez gibi de atılacak ve Türkiye'ye teslim edilecek. Böyle birilerine hala arkasında gidiyorsanız, sözlerinin tesirinde kalıyorsanız düşünün ki benim imanım acaba nedir? Para karşılığına vermiş bir miyim? Korku için imanıma sahip olamayan biri miyim? Yoksa Müslümanlar karşı kalbimde bir sıkıntı mı var? Tevbe istiğfana tekrar tevhidi, şehadeti getirip Müslümanların tarafına safımızı belli ederim, Sevgili kardeşlerim. Evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır. Ufak bir adamı şöyle bir lafet et lanetin binbirini arka arkaya say olmadı bütün adamlarını gönderiyor, çoluğunu, çocuğuna efendim Yahudi büyüsü yaptırıyor. Veyahut çoluğunu, çocuğunu e, neredeyse hangi makamda, nerede ne işi varsa bütün onu ters gitmesini sağlıyor. Ondan sonra olmadı, senin sırlarını diğer ülkelere satıyor. Olmadı adamlarıyla bütün devletin sırlarını götürüp dış ülkelerde efendim satıyor. E, bu da mehtilik olur. Aşk olsun böyle mehtiliğe. Bu anca olsa olsa Siyanistlerin mehdisidir. Olsa olsa sömürü düzeni mehdisidir. Olsa olsa emperyalist güçlerin uşağı halindeki böyle bir mehdi ne sünnette var ne Kur'an'da var ne de Evliya'nın kitaplarında görülmemiş bir olaydır. Sevgili kardeşim bugün de böylece bir bir ayet, bir hikmet sohbetimizi yapmış ve bitirmiş olalım. Benim sözlerime kızmayın. Gerçek manada ufacık bir düşünceye sevk edebildiysem kendimi mutlu atledeceğim. Vazifemi yaptığımı düşüneceğim. Sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.